Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu ala Resulillah, Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Sevgili Arkadaşlar, Geçen hafta tevhid konusuna giriş yapmıştık. İnşallah derste ve önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Tevhid, İslam'ın da özüdür, akaidin de özüdür. Hayatında üzerine mihver gibi yerleştirilmesi gereken esastır. Dolayısıyla tevhidi çok iyi kavramadan dini kavramak, e, akaitte herhangi bir e, ciddi bilgi sahibi olmak mümkün değil. Aslında tevhid bir bilgiden ibaret de değil. Bir zihniyet, bir hayat e, görüşü, bir yaşayış biçimi, bir dünyayı ahireti algılayış hayatın merkezine neyi koyacağımıza dair bir karar bir itminan bir teslimiyet Allah'la yapılan bir antlaşma efendim ibadeti ticareti, ekonomiyi, eğitimi, hukuku kimden alacağımıza dair bir tercihtir. O yüzden tevhid arada bir derslerde anlatılıp geçilecek, bir iki saat üzerinde durulacak, sonra başka mevzulara geçilecek sıradan bir konu değildir. Bu döne döne değil, devamlı üzerinde dura dura e, gündemleştirilecek. Hangi konuyu nasıl anlatırsak anlatalım, e, tevhidle bağlantısının mutlaka kurulması gereken, bağlantı kurulmayınca herhangi bir konunun e, kişiyi ilahi rızaya götüreceği düşünülemeyecek kadar bir e, onu güdük hale getirecek e, önüne geldiği konuyu e, kendi boyasıyla boyadığı müddetçe e, önemli kılacak bir husustur. Evet camilerde veya hocaların anlatımında pek fazla e, yer verilmediği için çok da önemli değilmiş gibi algılanabiliyor. Yani olsa iyi olur, olmasa da olabilir şeklinde algılanan bir anlayış tevhidi bir anlayış değildir. Tevhide karşı doğru bir anlayış değildir. Evet. Herhangi bir şahsı tevhidle bağlantısı oranında biz severiz. Onunla o anlamda dostluk kurarız. Veya sevmeyiz. Onunla dostluğu caiz görmeyiz. Evet. Bizi tevhidden uzaklaştıran herhangi bir şey veya şahıs şeytandır. İnsansa insan şeytanı. Veya insan değilse şeytanın askeri şeytanın kardeşleri şeytani bir özellik bir şeytani bir nesne olarak vurgulanabilir. Evet. Tevhide düşman olmak, tevhide karşı çıkmak kadar tevhide karşı duyarsız olmak, onu önemsememek de müminlerce mahkum edilmelidir. Evet. Yani yok saymak, önemsememek. Özellikle bu kimseler e, İslam'a hizmet etme gibi bir e, makamı işgal ediyorlar. Kendilerine hoca deniliyor veya hocalık yapma konumunda e, görülüyor ise cami görevlisi ise, diyanet görevlisi ise tevhidi anlatmamak, İslam'ı ketmetmek demektir. İslam'ın en temel meselelerini gizlemek demektir ki böyle bir kimse Allah'ın ve meleklerin lanetine muhatap olur. Allah'ın rahmetinden tümüyle mahrum olur. Onun gazap ettiği bir kimse durumuna düşer. Sadece bu suçtan dolayı o kimseye bir Irak'ın arkasında namaz kılmak gibi bir alim şeklinde itibar etmek, ona mümin muamelesi bile yapılması caiz olmaz. Allah'ın lanet ettiği bir kimse nasıl müminlerin dostluğunu kazanır? Müminler namaz gibi kendilerini Allah'a yaklaştıracak bir ibadeti ona teslim edebilirler. Tevhidi gizlemek, tekrar edelim, kişiyi e, iman dairesinden çıkartır. Eğer o gizleyen kimse İslam'la alakalı e, bir görev yapıyor veya öyle kabul ediliyor ise. Yani bu kadar kişiyi e, turnusol kağıdı gibi e, imanını açığa çıkartan, test ettiren bir olgudan bahsediyoruz. Evet. O tevhidi kavrayan, onu kabul eden kimse mümin olur. Onu kabul etmeyen kimse de mümin özelliğine tabii ki girmez. Mümin olmak öyle merasimleri gerektiren, falanın elini öpmek, filan memlekete gidip, filan törene katılmak, filan gibi özellikleri gerektirmez. Evet, kişinin Allah'la ve diğer müminlerle akdettiği bir antlaşmadır tevhid. Allah, tevhid ehli insanı, tevhidi kabul eden kimseyi mümin bir kul olarak kabul eder, dünyada yardım etmez sözü verir, ahirette de ebedi cennetine koyma ahdi vardır. İnsan tevhid sözünden vazgeçmediği müddetçe Allah hiçbir zaman vaadinden caymaz. Evet. Tevhid ehli olmak kolaydır. Bu kavramı Kur'an'dan yola çıkarak öğrenip hayatına geçirmek. Tevhidin gereklerini yerine getirmek. Mü'mince yaşamaya çalışmak kolaydır. Çünkü Allah zorluğu istemez. اِنَّ اللّٰهَ يُر۪يدُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُر۪يدُ بِكُمُ osur. Allah kolaylık diler sizin için, zorluk dilemez. Aslında gavur gibi bir hayatı yaşamak zordur. Fıtrata muhalefettir. Vicdanın sesini dinlememektir. İnsanoğlu Allah'a kul olacak şekilde yaratılmıştır. Ve öyle bir yaşayıştan mutluluk duyar. Huzur duyar. Öteki türlü hayat insanı streslere, bunalımlara, kaoslara sürükler. Çağın problemleri aslında tevhidi yaşamamak problemidir. İşte o ailede huzursuzluk olarak, ekonomide iflas olarak, efendim psikolojide stres, bunalım gibi şizofreniye kadar giden bir sürü anormallik olarak ortaya çıkar. Tabi aldatması, hilesi, yalanı, rüşveti, e, hortumlaması vesairesi gibi ekonomide gözüken durumları, ahlakta gözüken anormallikleri, e, ibadeti gerçek anlamda yerine getirmemek gibi veya başkasına tapınmak gibi ibadetteki yansımaları, tağutları yönetici olarak kabul etmek, onları desteklemek, onları sevmek, onlara yardımcı olmak gibi siyasi alandaki uzantıları, e, uydum kalabalığa diyerek cahiliyet toplumunun bir ferdi şeklinde e, kalabalıkları teşkil eden sürüye katılmak onların e, boş vermişliği gibi boş vermek e, gibi toplumsal e, yansımaları söz konusudur. Ama bundan çok daha çirkin bir hayat yaşayan cahiliye insanı Kur'an sayesinde tevhidi öğrendikten sonra nasıl bir değişim ve dönüşüm içinde oldular. Mekke döneminin o çetin şartlarını, bilalların, habbapların çektiği çileleri, eziyetleri gören, şehitlere bakan, sonra Medine'de Kırkın üzerinde savaşa katılan Allah yolunda yine bedel ödemeye devam eden ama bununla birlikte saadeti yaşayan bir çağın insanları mutluluk çağının mensuplarını görmek lazım. Tevhid bir kalbe girince insanı nasıl değiştiriyor, dönüştürüyor asaba baktığımızda rahatlıkla görebiliyoruz. Sadece ashab değil, tevhid ehli tarihte e, kimler varsa asabı keften efendim e, asabı uhduda kadar e, e, havalilerden e, e, peygamberler ve onların yetiştirdikleri dava insanlarına kadar e, her biri nasıl bir değişim, dönüşüm içinde olmuşlar ve nasıl birer destansı kahramana dönüşmüşler. Bunun arkasında hep tevhid inancı vardır. Evet. O inanç olmamış olsa insanı hangi zihniyet frenleyebilir? Hangi zihniyet insanlara hizmet ettirebilir? Hangi hizmet, zihniyet insanı gerçekten fedakarca gam ederek e, toplumsal huzura katkıda bulundurup yeryüzünü ıslah ettirebilir. Hangi zihniyet insanın canını feda edebilecek seve seve verebilecek bir noktaya getirebilir. Evet. İşte o tevhid esası önemsenmediği için müminim diyen insanlar artık Kafir gibi yaşayabiliyor. Ahlak konusunda, davranış konusunda, ibadet konusunda, teslimiyet konusunda muvahhid kimsenin özelliğini göstermiyor. Niye? Çünkü tevhid bir kültür olarak algılanmaya başlandı. Bir bilgiden öteye gitmedi. O gönülde bir coşkuya dönüşecek insanı tümüyle güzelleştirecek şekilde hazmedilmedi, kavranmadı, teslimiyet olarak benimsenmedi, özümsenmedi. Ee, o yüzden e, örnek nesil yetişmiyor. O yüzden e, gönlümüzün tümüyle inanıp kavradığı tevhid bütün hayatımıza, organlarımıza sirayet etmiyor. Belki kalbimiz iman etti ama gözümüz iman etmedi, elimiz iman etmedi, tevhid ehli olmadı. Efendim Zihnimiz, kültürümüz, oturuş kalkışımız, hayata bakışımız tevhidi yansıtmıyorsa demek ki tevhid istenilen düzeyde değil. Evet, bir futbolu seven insan bile futbol için neler yapıyor? Allah'ı gerçekten seven insanlar, Allah için neler yapmalıdır? Biz ne kadar ne yapıyoruz? Çoğumuz sınanmadık. Kaç paraya, kaç yaraya kadar müminiz? Ne kadar teslimiyet gösteririz? Hastalığın ne kadarına tahammül edebiliriz? İşkencenin ne kadarına isyan etmeden dayanabiliriz? Efendim, zulümlerin veya dünyadaki imtihanların ne kadarına ağır geldi deriz. Evet. Ama tevhid ehli olmak, çokça imtihana muhatap olmak demek. sınıfı üst seviyeye çıkartmak, daha ağır sınavlara muhatap olmak anlamına geldiğinden tevhid ehli ve tevhidde derinleşen insanların imtihanı da ağır olur. Hani şair öyle diyor ya, sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Evet. Dolayısıyla devlerin tabii ki taşıyacağı yükler de dev cüstesine oran orantılıdır. Yani bizim de taşıyacağımız yük imanımız nispetinde elbette ağır olacak. Hani teheccüd namazı emredilirken sana ağır bir söz vahye edeceğiz deniliyordu. Ağır bir söz, ağır bir dava, ağır bir sorumluluk yüklenilirken Allah'a daha yakın olması lazım kişinin. Yani manevi bünyesini güçlendirmesi lazım. Bu da imanı güçlendirdikten sonra imanın güçlenmesinin, takvanın artmasına, efendim ibadetlerin daha huşu ile daha mükemmelleşmesine ahlaki kuralların daha tevhidi ahlak olarak örnek bir şekle bürünmesine insanı mecbur eder. Evet, böyle bir girişten sonra Kur'an-ı Kerim'de tevhid vurguları Kur'an'ın en az üçte birini kapsar. İhlas suresi Kur'an'ın üçte biridir ifadesini böyle anlamak gerekir. İhlas tevhidden bahseden bir suredir. Dolayısıyla İhlas Kur'an'ın üçte biridir ifadesi İhlas'ın konusu olan tevhid Kur'an'ın üçte biridir anlamındadır. Yoksa Üç defa ikhlas oku bir hatim yerine geçer. Üçte biridir. Üç defa okursan Kur'an'ı tatmetmiş olursun. Diyerek bir fatiha üç ikhlas okut tamam bitti işin. Kur'an bu kadardır. Anlamına ele alınırsa ne Kur'anı anlamak ne ikhlası ne tevhidi anlamak söz konusu olur. Evet. Ben e, Kur'an'da geçen tevhidle ilgili kelimeleri toplayınca e, üçte birinden daha fazla yer ettiğini gördüm ve sadece tevhidle alakalı kavramlar Kur'an'ın yarısına yakın teşkil ediyor e, ve rahatlıkla Kur'an'ın en az üçte biri tevhidi konulara ayrılmıştır deriz. Aslında Kur'an'ın üçte birinin dışındaki yerler de hep tevhidi takviye eden unsurlardır. Mesela Mekke'de hep tevhidten bahsedilir. Tesettürle ilgili bir tane ayet bulamazsınız. Efendim haçla ilgili bulamazsınız. Ne bileyim nice emir ve yasaklarla ilgili hususlar göremezsiniz hep tevhid ve onun yanında ahlak tevhid ahlak bitmez Mekke döneminde inen ayetler hep tevhide vurgu yaptığı halde Medine'de de yine tevhide vurgu yapılır mesela ahkamla ilgili ayetler Medine'de inen ayetler ey iman edenler diye başlar imanat tevhide atıfta bulunur bütün ayetler o yüzden kişinin bütün hayatında tevhid yer etmelidir. Bütün konular orayla bağlantılı olmalıdır. Bütün hayat tarzları onu işaret etmelidir. Evet. Tevhid hayatta bir bütünlüğü de ifade eder. Birlemek demek. Vahdet kelimesi de aynen yine vehade kökünden gelir. Tevhid kelimesinin köküyle aynıdır. Biri birlemek demektir. Birisi birleşmek demektir. Tevhid birlemek olduğu gibi vahdeti de mutlaka icap ettirir. Aynı birleyen insanların birleşmesi söz konusudur. Ee, Tevhid e, vahdeti, vahdette tevhidi mutlaka zaruri olarak gerektirir. Yani muvahit kimsenin, muvahit insanları dışlaması, sevmemesi, ötekileştirmesi, e, farklı cemaatlerden filan diye e, farklılık arz kabul etmesi, tevhidi anlamamasıyla alakalıdır. Yine. Vahdet diyen insanlar tevhid konusunda aynı düşünen insanlardır. Tevhid ehli olmayan kimseyle beraberlik hiçbir zaman vahdet anlamına gelmez. O bir sürüdür, o bir kalabalıktır. Evet. Tevhidi aslında bölümlere ayırmak hiç doğru bir şey değildir yani tevhid birlemek ve birleştirmek anlamına geliyorsa, ayırmak, tevhidi bile ayrı ayrı alanlara ayırmak için lime lime doğramak tevhidle bağdaşmaz. Ama anlaşılması için, konu konu izah edilmesi için, işte ferdin hayatında tevhid, ailede tevhid, sosyal hayatta tevhid, siyasal hayatta tevhid, Eğitimde tevhid, ekonomide tevhid, hukukta tevhid gibi bölümlere ayırabiliriz. Veya işte Abdülvahab'ın ayırması ve ondan sonra da müminler arasında kabul görmesiyle rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi diye bir de ubudiyet tevhidi diye tevhidi ikiye veya üçe ayırmak mümkündür sakıncası yok. Bunları, konuları anlatacaksınız bu bölümde. Tevhidi anlatacaksınız. Bunları sadece anlaşılması için e, bu şekilde vurgulamak. Yine tevhidi, zatta tevhid, sıfatta tevhid, fiillerde tevhid diye Allah'la bağlantılı olarak Allah'ı zatında birlemek, sıfatlarında birlemek ve fiillerinde, efalinde birlemek Söz konusudur. Evet. Ve bütün bu tevhid başka sahte tanrıları karıştırmamak, onları kabullenmemek, onları reddetmek gibi aksini de e, ne yapar? Gerektirir. Yani Allah'ı birlemek, Allah'ın hiçbir ortağı olmadığını kabul etmek olduğuna göre halkın e, Allah'a ait isimleri başka birisine vermek, Allah'a ait sıfatları başka birisine vermek, Allah'la birlikte veya Allah'tan ayrı olarak eşittir. Küfürdür. Evet. Allah'a ait yetkileri, tasarrufu bir başkalarına vermek insanı İslam'dan dışarıya çıkartır. Evet. bugün bu girişten sonra rububiyet tevhidini biraz anlatmaya çalışacağım Allah'ın Rab sıfatını evet Rab Kur'an-ı Kerim'de hem nüzul sırasına göre ilk ayette geçer hem de musaf tertibine göre ilk ayette geçer Allah'ın onca isminden ilk insanlara öğretilmesi, hatırlatılması gereken ismi olarak öne çıkar. Onun için tasavvufçuların uydurduğu rivayet bu Kur'ani ölçüye de uymaz ve zaten uydurma olduğunu alimler ittifak halinde söylerler. Ama bizim insanımız tasavvufçuların gayretlerinden etkilenerek doğru dürüst 3 5 hadis bilmezken uydurma nice rivayetleri hadis gibi bilir. Onlardan işte bir tanesi men arafen nefsehu fakat arafen rabbahu şeklinde uydurma rivayettir. Kim nefsini bilirse Rabb'ini bilir diye. Evet. Böyle bir hadis yoktur. Bu mana itibariyle de yanlıştır, terstir. Daha önce de söylediğim gibi, efendim tersi doğrudur. Kim Rabbini bilirse, haddini bilir, nefsini kendini bilir. Rabbini bilmeden, Rabbinin kendisine ne tür misyon biçtiğini değerlendirmeyen insan, kendini de bilemez insanın kendini bilmesi, anatomi bilgisine sahip olması ya da psikolog veya psikiyatrist olması anlamına gelmiş olsaydı, batıda bu bilimlerin yaygın olmasıyla batılılar veya bu bilimlerle uğraşanlar Rabbi en iyi tanıyan insanlar olması gerekiyor idi. Öyle değil. İnsan Rabbinden daha mı önemli ki önce o bilinecek. Araf Suresi'ndeki ayette de 72. ayetteki işte Adem oğlundan zürriyetlerinin çıkartılıp Rabbiniz ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorulması da demek ki bu sorudan önce insana Rab tanıtıldı ki öğretildi ki bu soruyla muhatap oluyorlar. Rab bilgisinin önceliğini gösterir. Evet. Rabbi tanımak, Allah'ı tanımak, marifetullah ilimlerin en başında gelir, en e, özü ve özelidir. Marifetullah. Allah'ı tanımayan kimse hiçbir şeyi doğru dürüst tanımaz. Evet. O yüzden Rabbimizi her şeyden önce iyi bilmek durumundayız. Nasıl bileceğiz? Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa öyle bileceğiz. Allah kendisini nasıl tanıtıyor? Esmaül Hüsna ile tanıtıyor. Evet. Sıfatlarıyla tanıtıyor. Kur'an'dan yola çıkarak Allah'ı tanımak kendimizi de haddimizi de bilmek için ciddi bir adımdır. İşte Rabbimiz kendisini öncelikle Rab olarak tanıtıyor. İkra, bismi rabbike elhamdülillahi rabbil alemin ifadeleriyle tam 968 defa Kur'an'da Rab kavramı kullanılıyor. 968 Allah lafzından sonra en çok kullanılan isim Rab enteresandır. Daha doğrusu tuhaftır. Esma-ül Hüsna diye o 99'luk tablolarda Kur'an'da Allah lafzından sonra en çok kullanılan Allah'a ait isim olan Rab maalesef yoktur. Evet. Esma-ül Hüsna'yı bile biz Kur'an'dan değil, işte rivayetlerden, haber-i vahidden yola çıkarak tespit etmiş bir geleneğe sahibiz. Rabb, terbiye eden, tekamül ettiren, efendim, yetki sahibi olan, otorite, e egemenlik e sahibi olan kimse demektir. Evet. Yani ilk çağ filozoflarının dediği gibi Allah varlıkları yarattı sonra kenara bir köşeye çekildi dinleniyor. Öyle insanların, varlıkların basit şeyleriyle uğraşmaz. Ee, küçük işlerle ilgilenecek biri değildir o. O büyük bir zattır. Yaratmış sonra yarattıklarını kendi hallerine bırakmıştır. Şeklinde değerlendirmek Rab olmayan bir Allah, bir Tanrı tanımına gitmektir. İşte Rab bu demek değil, tam tersine yarattıklarını öylesine bırakmayan, onları tekamül erdiren, iyiye, hayra, güzele yönlendiren, onları çekip çeviren, ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlarını karşılayan terbiye eden eğiten ve devamlı yaratan devamlı geliştiren demektir. Böyle bir Rab anlayışına Kur'an-ı Kerim bizi yönlendirir. Ve sadece insanların, sadece belirli grupların Tanrısı Değil. Bütün alemlerin Rabbidir Allah. Söz gelimi Yahudilere soru, sorarsanız, onların Yahova veya Yah ve dedikleri Tanrı sadece Yahudilerin Tanrısıdır. Başkaların değil. Başkaları haşa Allahsızdır. Evet böyle milli tanrı anlayışı gibi bir anlayış değil. Bütün insanların tanrısı gibi bir anlayış da değil. Bütün varlıkların Rabbi olan, alemlerin Rabbi, Allah'a inanıyoruz. Dolayısıyla bütün varlıkların teslim olduğu, kurallarına uyduğu, kendileri ne için yaratıldıysa, onu yerine getirdikleri itaat ve ibadet ettikleri secde ettikleri bir ilah bizim de ilahımızdır. Evet. Yani bir evrensellik söz konusudur. Herkesin, her şeyin Rabbi olan Allah'la aynı Allah'a inandığımız teslim olduğumuz durumda bütün varlıkları kardeş kabul eden onlarla aynı orkestraya katılan aynı ahenkli sesleri çıkartan bir anlayışa gideriz. Eşya ile yaratıklarla mücadeleye, kavgaya gitmeyiz. Doğayla, tabiatla kavgalı olmayız. Onu da ıslah etmeye e, afetleri ve benzer e, doğanın e, zarar verecek durumlarını e, önleriz ama doğaya da zarar vermeyiz. Evet. Çünkü onlar da Allah'ın secde eden kullarıdır. Teslim olan kullarıdır. Hiçbir zaman güneş ben doğmayacağım demez. Hiçbir zaman Efendim su 100 derecede kaynamayacağım demez. Ateş yakmayacağım demez. Çünkü Allah onları o şekilde yaratmış. Ya da inek ben süt vermiyorum artık demez. Veya tavuk yumurtlamıyorum demez. Hastalık vesaire gibi durumlar hariç. Yani herkes ne için yaratıldıysa onu yerine getirir ve ne için yaratıldık? Kur'an-ı Kerim der ki bütün her şeyi sizin için yarattık. İnsan için yarattık. Her şey bize hizmet eder. Güneş de, ay da, yıldızlar da, efendim, hayvanlar da, bitkiler de, yeryüzünün toprağı da, suyu da, her şeyi insana hizmet eder. Dolayısıyla Eşyayı yaratan, diğer hayvanları, bitkileri yaratan ile insanı yaratan aynı zaattır. Çünkü benim ağzımın tadını biliyor ki arının balını, tavuğun yumurtasını, efendim koyunun etini, efendim domatesin, bitkinin e, lezzetini benim ağzımın tadına uyumlu yarat. Dolayısıyla bizim için yaratmış renk renk, koku koku, şekil şekil, farklı yaratılışlar Allah'ın hem sanatını gösteriyor hem de bize sunduğu nimetlerini gösteriyor. Evet, Allah bir yarattığı şeyi aynısını bir daha tekrar etmemiş. Bir yarattığının tıp atıp aynısını bir daha yaratmayı sanatına uygun görmemiş. O yüzden iki tane eşit yaprak bulamazsınız. Aynı ağacın veya benzer ağaçların tüm yaprakları birbirinden farklıdır. Aynı desenle desenlenmiş iki tane kar kristali bulamazsınız. Her kar ayrı ayrı desenlenmiş, ayrı ayrı bir sanat eseri şeklinde resmedilmiştir. Yani insana gelmedim henüz de. İnsan için sadece parmak izi değil, her insanın kokusu farklıdır, göz rengi farklıdır. Efendim, her insanın imzası gibi parmak uçları farklıdır. Her insanın karakteri, iç dünyası, beğenileri, zevkleri farklıdır. İsterse yumurta ikizleri olsun. Şekilleri de farklıdır. Aynı yüz, aynı göz ama her insan kardeş de olsa şeklen de farklılık arz eder. Karakter yönüyle de öyledir. Yani iki tane aynı insan bulamazsınız. Ve hepimiz bu noktada orijinaliz. Allah özel olarak yaratmış. Senden ikincisi yok. Bir tanesin sende. O yüzden kendini hor ve hakir göremezsin. Yani Allah seni boş yere yaratmadı ve ayrı ayrı özellik verdi. Yani müstazaf olmak oyunuyla kınanmış bir durumdur. Benden adam olmaz. Ben ezilmiş, kakılmış, itilmiş biriyim. Efendim olmasam da olur. Olur mu öyle şey? O Allah'a hakarettir. Allah lüzumsuz bir şey yarattı gibi değerlendirilir. Evet. O yüzden hepimizden bir tane var. Hepimiz bir sanat eseriyiz. Hepimiz en güzel surette yaratılmışız. Yani insanoğlu aslında kendisini hor hakir görecek bir durumda olmaz. Aynı zamanda kendisini gurur ve kibir içerisinde de görmesi doğru olmaz. Yani dengeyi sağlamak zorundayız. Özgüvenimiz olacak. Allah'ın bir kulu olarak önemli bir şahsiyet olduğumuzu kabul edeceğiz. Ama bütün bu özellikleri güzellikleri veren Allah'tır. Ee, ona şükredeceğiz. Yani ben var ya ben, sen nesin ki? İşte benim şunlarım şunlarım var. Onlar hepsi sana emanet olarak verildi. Sen bir yerden satın almadın ki, yüzünün güzelliğini, bileğinin gücünü, aklının, zekanın şu kadar olmasını gözünün keskinliğini vesaireyi, ilmi vesaireyi, sahip olduğumuz ne varsa hepsi bize emanet olarak verilmiş. Hepsi Allah'a ait. İstediği zaman da alır. Ve biz O'nun kuluyuz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kulu. Evet. Varlıklardaki büyüme, tekamül hep Rabbin nesidir, nimetidir. Rabliğin göstergesidir. Söz gelimi kuzu annesinden doğar, iki saat sonra yürümeye başlar. Kim öğretiyor ona o yürümeyi? Eğer kendisi öğrendi deseniz insandan bin kat daha zeki demeniz gerekir. Bebek hadi bakalım yürüsün. Onun da ayakları var. Yürümesi için şu kadar zaman geçmesi lazım. Yaklaşık bir sene. Ve o zamana kadar kendi kendine de nasıl yaşayacak? Bir böcek, bir efendim nice hayvan dünyaya gelir, kendi kendine yaşayabilir. Ama insanoğlu nelere muhtaç? Bir taraftan varlıkların içinde, yarattıkların içinde en mükemmel yaratılmış, bir taraftan da ne kadar da aciz. Evet. Arıya bal yapmasını kim öğretti? İnsanoğlu şu teknolojiyle arıya ihtiyaç hissetmesin, fabrika kursun, kimyagerler var, balın nelerden oluştuğunu biliyor, efendim tahlil ediyor, işte çiçekleri toplasın, koysun makinelere, altından bal çıkartsın bakalım. Bir arının yaptığını yapsın bakalım. Bas bas bağırırlar, anne sütü gibi, hiçbir mama yoktur onun yerini tutmaz diye hadi bakayım bir anne sütünü ne yap makinede benzerini yerine getir efendim Hocam, sahte, bal sahte bal da yapmıyorlar arıya yaptırıyorlar arıya da sahtekarlık aşılıyorlar ya da arının yaptığı güzel bala sahtelik katıyorlar. Sahte bal demek. Makinelerde icat edilen bir şey demek değil. Yine arıyla alakalı. Arı yoksa sahtesi bile yok balın. Yani insanoğlu kendisini sahtekar yaptığı gibi Allah'ın en güzel sanatı kabilinden söyleyebileceğimiz kendisi sahtekar olabildiği gibi arıya da arına arıya sahtekarlık yaptırmıyorlar da arıyı da kendi sahtekarlıklarına kullanıyorlar. Yani şeker yediriyorlar mesela. Şeker yediriyorlar. Arı da şş, çok kolay bal yapmış oluyor. Daha fazla yapıyor. Çiçeklere gitse de e, glikoz üretimini daha rahat yapmış oluyor. Dolayısıyla şekerli bal yemiş oluyorsun. Yani o sahte bal dediğin şey insanın fabrikada, makinede bal üretmesi değil. Anlatabildim mi? Yani insan ne bal yapabilir ne başka bir şey üretebilir. Bir sinek yaratsın diyor Allah. Hadi insanoğlu bütün bilginler bir araya gelsin cinleri de toplasınlar ve bir sinek yaratsınlar bakalım. Yok öyle. Yani insanın yapabileceği şey değil. Su, iki hidrojen, bir oksijenden meydana gelmiş. Oh ne âlâ. Madem biliyorsun, susuzluğa niye şikayet edeceksin? İ i̇ki hidrojenle bir oksijeni evlendir, Su diye bir çocuğun olsun. Yok öyle bir dava. Kaldı ki hidrojeni yaratan kim? Oksijeni yaratan kim? De insanoğlu böyle ukalaca değerlendirir de laboratuvarda hidrojenle oksijeni bir araya getirip de içilebilecek bir su icat etme durumu söz konusu değildir. Yani Rab'lık Allah'a ait bir özellik. insanoğlu yani bunu anlamakta bile aciz. Ve kainatı düzenleyen alemlerin Rabbi bir Allah var. Söz gelimi herhangi bir şehirde hatta ilçede ve yerleşim yerinde erkek nüfusuyla kız nüfusu aşağı yukarı yüzde elliye yakındır. Hep. Yani bir şehirde yüzde seksen kız %20 erkek veya tersi olmaz. Bir düzenleyen var. Bütün yaratıkları bilen, kontrol eden var. Aşağı yukarı hep %50'dir dünyanın dengesi. Ama enteresandır, savaş ortamlarında erkek nüfusunun oranı fazlalaşır. Evet. Yani savaşlarda ölen erkeklerin yerine kadınlar daha çok erkek çocuğu doğurur. Filistinli kardeşimiz var. Filistin'de anneler daha çok erkek çocuğu dünyaya getiriyor. Niye? Lazım çünkü. Anne sütü kışın ılık, yazın serin olur. Bebeğin ihtiyacına yönelik. İlk zamanlar bebeğe aşı lazım. Hastalıklara karşı direnç gösterecek bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek lazım. Annenin ilk zamanlardaki sütü ona yöneliktir. Terkibi farklıdır. Bebeğin ihtiyacı ne Allah o sütün içine onları koymuş. İhtiyacı farklılaştığında onun terkibi de değişiyor. Isıtmaya gerek yok, yemek yapmaya gerek yok. Gece uykudan kalkarsın ve çok rahat çocuğun ihtiyacını karşılarsın. Hazır yiyecek. Sen sadece emanetçisin. Baba da aynı yiyecekleri yer, anne de aynı yiyecekleri. Birinde süt olur, birinde hiçbir şey olmaz. Anne başka zamanda aynı şeyleri yer... Ama bebeği yoksa sütü müti olmaz. Yani enteresan değil midir? Söz gelimi köpeklerin niye 8-10 tane memesi vardır? E, çokça yavrusu olacaktır da ayrı ayrı memeyle onları ne yapsın beslesin. Yani bir Rab olan Allah var. Yarattıklarını ne yapan? Yöneten, yönlendiren. Büyük balık küçük balığı yer derler, öyledir de. Ama hiçbir zaman denizlerde büyük balıklar yiye yiye küçük balıkların neslini tüketemez. Allah öyle bir denge koymuş. Onlar da yaşar, ötekiler de yaşar. Ve hepsine ayrı ayrı korunma silahları vermiş. Kimi hızlı kaçar koşar, kimisinin mürekkebi vardır onunla kendini savunur kimi kamufle olur belli etmez kendini kumların içinde kum zanneder diğerleri ve benzeri eğer balinalar büyük balıklar da küçük balıklar gibi yumurtlayarak çoğalsalardı ne olurdu yani bir balina yüz bin yumurta yumurtlasaydı Allah ona doğurma özelliği vermiş küçük balıklara da 100 bin, 200 bin yumurta ile müthiş şekilde çoğalma özelliği vermiş ki nesillerini koruyacaklar. Bunları düzenleyen bir Rab var. Denizdeki alemi düzenleyen bir Rab. Onların karınlarını doyuracak imkanları denizin içinde yaratıyor. Öyle bir Rab. Onlar hadi denizde oradan buraya dolaşıyorlar, rızıklarını arıyorlar. Bitkilere ne demeli? Onlar rızıklarını nasıl arayacaklar bulacaklar? Sabitler yere çakılılar. Allah da yağmuru onların bulunduğu yere daha çok yağdırıyor ağaçlık ormanlık yere. Efendim rızkını ayaklarına getiriyor kökleriyle ağaç yer topraktaki demir vitaminleri efendim e, madenleri kendisine yarayacak şekilde alıyor, işliyor kullanıyor yani rızkını ayağına getiriyor sakat bir hayvanın sakatlığını giderecek güç veriyor bazı ilaçları insanlar öyle tespit ediyorlar söz gelimi bir köpek bir konuda hasta oluyor, rahatsız oluyor sakat oluyor herhangi bir sebepten dolayı ve ot yemeyen köpek oradan oraya gidiyor, özel bir ot arıyor, kendisine ilaç olacak otu buluyor ve ondan yiyor ve o hastalığı gidiyor. Allah ona öyle bir özellik veriyor, öyle bir otu arattırıyor, buluyor. İnsanlar da o sakat, hasta olan hayvanları takip ediyorlar. Buldukları otları insanlar içinde genellikle o hastalığa fayda geleceğini değerlendiriyorlar. Nice bitkilerin neye fayda ettiğini insanlar kainatta araştırarak, inceleyerek buluyorlar. O hayvanlara o özelliği veren kimdir? Yoksa Doktor yok, ameliyat olma imkanı yok, dişim ağrıdı, dişçiye gitme şansı yok. Buna rağmen sapasağlam yaşıyorlar. Tedavide oluyorlar. Bunları düzenleyen bir Rab var. Eğiten, yetiştiren, yarattıklarını başıboş bırakmayan, rahmetiyle muamele eden. İşte içgüdü diyorlar, nereden çıktı içgüdü, güdüyü kim verdi, içine kim koydu? gidiler öyle diyorlar güdü diyorlar kim güdüyor onları benim iç dünyamı kim düzenliyorsa onların iç dünyalarını da o düzenliyor ekmek yiyoruz et yiyoruz biraz ekmek olmuyor vücudumuz biraz et olmuyor inek eti yiyince biraz inekleşmiyoruz tavuk eti yiyince biraz yumurtlamıyor gıdaklamıyoruz yani o bizim etimize dönüşüyor. Bize güç veriyor, vitamin oluyor, enerji oluyor. Bizim yaptığımız bir şey yok. Çiğniyoruz, yutuyoruz. Gerisini Allah düzenliyor. Yani bir kısmı kan oluyor, bir kısmı enerji oluyor. Lüzumsuz olanlar da uygun yerlerden dışarıya çıkıyor. Yani Rab bizim iç dünyamızı muazzam bir makine olarak ne yapıyor? İşletiyor. Kendi kendine. Mide kendi kendine yapsın. Akıllı bir şekilde desin ki bir fabrikanın yapamayacağı tarzda bu enerji olsun, bu vitamin olsun, bu kan olsun, bu şu olsun, bunun şurası da dışarıya çıksın. Bütün bunları yapacak midenin muazzam bir akıl daha kabiliyet sahibi olması lazım. Bütün bunları Allah düzenliyor. Rabbin, alemlerin Rabbi olan Allah. Bizim Rabbimiz olan Allah. Ve küstah insan. Rabbini tanımak istemeyen, ona kulluk yapmak, şükretmek istemeyen insan. Ey alemlerin Rabbi Allah'tır deyip boş veren o Rabbine karşı görevlerini ihmal eden, nankörlük, ukalalık yapan Rabbine karşı bir insan. Evet, bazı canlıların çokça yüremesine, bazı canlıların nesillerinin tükenmesine müsaade etmeyen bir Allah var, Rab var. Söz gelimi canavarlar niye şehre inmezler? Yılanlar evlerde dolaşmazlar. Rab insanın huzurunu bilen bir Rab. Bizi rahatsız edecek şeylerden bizi koruyan bir Rab var. Yani cinler, söz gelimi görünmeyen varlıklar, yani bize musallat olsalar, Allah onlara öyle bir fırsat verse, görünmeyen bir cin bir tokat atsa sana, bir çelme taksa, efendim önündeki eşyayı çekip alsa, ne yapabiliriz? Ya da bazılarının zannettiği gibi içimize girse, bizimle oyuncak oynar gibi oynasa, bizim irademizi etkilese, bir şey yapmak istediğimiz halde yaptırmasa ne yaparız? Ama Rab müsaade etmiyor bunlara. Benim Rabbim merhametli bir Rab. Yani ne cinlerin, ne şeytanların, ne zalimlerin oyuncağı olarak bizi değersiz kılıyor. Yani böyle yapmıyor. Rabbimiz. Gel de ona kulluk yapma. Ya da başka Rabler ara. Ela lehül halku vel emr. <gülüyor> Yaratmak da, emir de ona ait. Emir, hem emretmek hem de yönetmek demektir. Ülül emr, emir sahibi, yani yöneten. Yönetme de ona aittir, emretme de ona ait. Yaratıcımız kimse bana müdahale etme hakkına da o sahiptir. Şöyle yap demeye, yönetip yönlendirmeye buna rağmen insanoğlu Rabbini tanımamaya, ona itaat etmemeye müsait olduğu gibi kendisine karışmayan bir tanrı, bir Rab olmayan bir ilah arıyor. Evet. Yani kamusal alana karışmasın kimse diyor. Kamusal alan halkın bulunduğu yer. Oralarda din yaşanmaz. Ya nerede? Evinde yaşayacaksın. Orası kamusal alan değil. Tesettürünü evinde yapacakmışsın. Kime karşı yapılacaksa. Misal. Evet. Yani camiye Allah karışır diyorlar. Hatta ona da tam karıştırmıyorlar. Devletin, diyanetin kurallarına uyduğu kadar karışacak Allah. Ama okula karışmayacak. Mahkemeye karışmayacak. Caddelere karışmayacak. Meclise hiç karışmayacak. Böyle rap olmayan, müdahale etmeyen, eğitmeyen, terbiye etmeyen, yönetmeyen bir tanrı, bir tanrının bile elinden yetkileri alarak kuşa benzettikleri bir kendilerine göre bir tanrı anlayışı. Allah inancı demedim bakın. Kasten tanrı diyor. Allah böyle insanların uydurduğu uydurup bir tanrı değildir tabii. Evet. Bize karışmamış olsa dese ki ben sizi yarattım, akıl da verdim. Ne hal haliniz varsa görün. Dua edecek bir durumumuz olmasa, yardım edilmesek, kitapla yönlendirilmesek, peygamberle örnek ve model sahibi olmasak ne kadar kötü olurdu. Kendiniz yiyeceğinizi hazmedin bakalım nasıl. Ben karışmıyorum sizin midenize. Nasıl yapardık? Yaşayabilir miydik? O yüzden Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Rabbimiz iyi ki bize karışıyor. Kendine karıştırmayan, benim kıyafetime kimse karışamaz, ben özgürüm diyen bir kimse. Ne kadar hat bilmez insandır. Allah niye karışıyor? Söz gelimi kıyafet konusunda niye müdahaleler yapıyor? Kendisinin ihtiyacı mı var? Ama bizim ihtiyacımız var. Bizim için karışıyor. Hani ufak çocuğa annesi ceketini giye evladım yoksa üşürsün. Aman sobaya değme evladım yanarsın. Balkona çıkıp öyle sarkma düşersin. Niye diyor? Çocuğunu korumak için. Çocuk ya bana da çok karışıyor bu anne denilen kadın. Yani özgürlüğümü kısıtlıyor. Ben rahat bir balkonda bir ne yapayım? Demirlerin üzerine bir çıkayım yanan sobanın üzerine bir oturayım. Özgürlük. Diyebilir, öyle düşünebilir. Ama bu düşüncesi tabii ki doğru değil. Evet. Ve anne hiçbir zaman çocuğuna böyle bir özgürlük vermez. Evet. Şeker hastası hastasına doktorun gel sana bir baklava ısmarlayayım demediği gibi. Niye? Onu sevmediği için filan değil. Önünde varsa tatlıyı alması ona acı çektirmek için değil, acısını dindirmek içindir herhalde. Evet. Allah'ın koyduğu yasaklar da emirler de öyle. Bizim Rabbimiz olduğu için. Yani iyi ki müdahale ediyor. İyi ki emir veriyor. İyi ki namaz gibi emirler efendim içki sigara yasağı gibi yasaklar sunuyor. Niye? Bizim zararımıza, bizim karımıza. Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Ama bizim Allah'a itaat etmeye ihtiyacımız var. Gıdaya ne kadar ihtiyacımız varsa Gönlümüzün, ruhumuzun da namaza, ibadete, ilahi emirlere uymaya o kadar ihtiyaç var. Bu ihtiyacı vermezseniz denge sarsılır. Yani hastalanır. Allah o yüzden neyi emrettiyse bizim için emrediyor. Rabbimiz bizim. Ve dua ederken hep Rab kavramını kullanırız. Kur'an'da da öyledir. Rabbena, Rabbi gibi. O bize karışır, müdahale eder. Bizim yetiştirenimiz, rızık verenimiz, ihtiyacımızı karşılayanımızdır. O Rabbe dua ederiz. Evet. Demek ki öyle eşyaya, insanlara müdahale etmeyen, karışmayan, Rab olmayan bir Tanrı değil, alemlerin Rabbi olan bir Allah'a iman ediyoruz. Ve o bizim her şeyimize müdahale etmesi, O'nun hakkıdır, O'nun yetkisi dahilindedir. Nasıl oturacağım, nasıl kalkacağım, nasıl hayata bakacağım, neyle uğraşacağım, hayatım nasıl geçecek her şeyime karışır o Allah beni benden daha fazla düşünür, beni benden daha fazla bilir ben kendime hakim değilim daha gönlüme söz geçiremiyorum gönlüme söz geçiremiyorum canım sıkılıyor, o can sıkıntısını gideremiyorum Öyle mi? Öyle. Allah'ın eli altında, kalbimizde, gönlümüzde. O huzur vermezse huzur da yok. Niye yok? Sebebini bilemezsin ama sebebini tahlil etmek zor değil. Allah'ın istediği gibi yaşamıyorsun da ondan mutsuzsun. Ondan sıkıntıların var, stres var, bunalım var, can sıkıntısı var. Ve gidermek için de yak bir sigara veya aç bir müzik, efendim eğlen biraz, can sıkıntısı gitsin. Efendim böyle demek yangına kölükle gitmek demek derler. Yani tedavi olsun diye zehir yutmak gibi bir şey. Hastalanan gönüllerin tedavisini de yine Kur'an eczanesinde Rabbimizin gösterdiği yolda aramak durumundayız. Evet. Hamdolsun o alemlerin Rabbine. Bize hidayet verdi, dinini öğretti, sevdirdi. Kendisini tanıttı her şeyden önce. Kendisine iman edip teslim olma güzelliği verdi. Bize iyi ki karışıyor, iyi ki Rabbimiz olmuş, müdahale ediyor. Onun müdahalesi olmasa kendi kendimize biz neyi halledebilirdik? Önümüzdeki hafta devam edelim inşallah Rabbimizin Rabli ile alakalı konulara. Velhamdülillahi Rabbil alemin.